الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Seyyidu veladi Adama ecma'in Sallallahu alayhi Ve ala alihi Ve ashabihi At tahirin at tayyibin Ve bi ihsanin ila yawmiddin Amma ba'd Rabbimiz Allah tebareke ve tealaa ya Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme onun ailesine ve ashabına salat ve selam olsun. Yeryüzünde Allah tebareke ve teala'ya karşı işlenecek işlenebilecek en büyük cürmün şirk olduğunu şirk koşan kimsenin yaptığı bütün salih amellerinin boşa gideceğini, yani şirkin sahibinde hiçbir salih amel bırakmadan hepsini silip mahvedeceğini öğrendiğimiz gibi, onun aksi olan tevhidin de yeryüzünde Allah Subhanahu ve Taala'ya yakınlaşmak için, yaklaşmak için yapılacak en büyük ibadet olduğunu öğrendi. Nasıl ki, günahların en büyüğü olan şirk, kendisiyle beraber hiçbir salih amel bırakmadan hepsini mahvediyor, siliyorsa, onun aksi olan tevhid de amellerin, ibadetlerin en büyüğü olduğu için bu büyük amelin, büyük taatin de silmeyeceği, mahvetmeyeceği bir günah yoktur. Bundan önceki babımızda, geçen hafta tamamladığımız bab babımızda tevhidin faziletini ...ve günahlara kefaret olmasını öğrendik. Tevhidin fazileti ve günahlara kefaret olmasını. Bu amelin, bu taatin... ...fazileti Allah katında öyle azim, öyle büyüktür ki... ...sahibinden mağfiret ettirmeyeceği, tekfir ettirmeyeceği... ...kefaret olmayacağı hiçbir günah yoktur. Bu fazilet, tevhidin aslına ait bir fazilettir. Bugünkü okuyacağımız bab yine tevhidin faziletine dair bir bab. Ancak bu baptaki fazilet bir önceki fazilete biraz daha üstün bir fazilet. Zira önceki babta tevhidin fazileti ve günahlara kefaret olması babında anlatılan bu fazilete bütün tevhide ehli az veya çok müşterekler. Hepsi bu, hepsinin bu faziletten bir payları var. Ancak tevhidin fazileti olarak bugünkü zikredilecek, bugünkü bapta işleyeceğimiz, anlatacağımız fazilet ise tevhid ehlinin, muvahitlerin ehli tevhidin tamamı için değil, onların seçkinleri için vaat edilmiş büyük bir fazilet. Yani bu bapta aslında bir önceki babın devamı niteliğinde ancak buradaki fazileti ancak oradaki tevhidi tam anlamıyla yerine getirip tahkik edenler elde edebilirler. O faziletin kemaline ermek tevhidin de kemaliyle tahkik edilmesiyle olur. Yani bu bapta vaat edilen fazilet o bapta yerine getirilen şeye değil, mücerret tevhidi yerine getirmeye değil. Denilmiş ki tevhidi tahkik eden yani bu fazilet kime vaat edilmiş? Tevhidi tahkik edenlere. Tevhidi mücerret gerçekleştirenlere değil. Tevhidi tahkik eden Hesapsız olarak cennete girer. Bu da tevhidin faziletlerinden bir fazilet. Ancak bu fazileti elde etmek için yani tevhidin faziletini bu şekilde tam olarak kamil olarak elde edebilmek için tevhidin tahkikide ne olması lazım? Tam olarak eda edilmesi, tam olarak tahkik edilmesi lazım. Tevhidi tahkik eden hesapsız olarak cennete girer. Hesapsız Yani ve azapsız olarak. Zira hesap yoksa, hesaba çekilme yoksa azabın olmayacağı zaten muhakkaktır. Tevhidi gerçekleştiren kimse, tevhidin aslını yaptıktan sonra bir de onu tahkik ederse bu kimse hesapsız ve de azapsız olarak cennete girer. Bu büyük fazilet, mücerret olarak tevhidi yerine getirenlere değil kimlere verilmiş onu tahkik edenlere. Öyleyse kardeşlerim, tevhidin tahkik edilmesi, tevhidin aslının yerine getirilmesine ziyade bir mertebedir. Daha önce derslerimizde uzun uzun ayrıntılı olarak işledik. Tevhidin aslı Allah'a ibadet edip ona ortak koşmamak. İbadet sadece Allah'a yapılıp hiçbir şey ona ortak koşulmadığı zaman, büyük ortak koşma ile tevhidin aslı gerçekleştirilmiş olur. Bu aslında bir emir ve bir nehi var. Biz buna bir nefi ve bir de ne diyoruz? İspat. Ispat diyor. Yani bazı şeyler yapılarak, bazı şeyler terk edilerek tevhid, tevhidin aslı yerine getirilmiş olur. Tevhidin aslını yerine getiren kimse inşallah bundan önceki bapta zikredilen günahlara kefaret olması cihetiyle bütün ehli tevhid için geçerlidir. Onların bu tevhiddeki kuvvetleri ve zayıflıkları nispetince günahlarına kefaret olup olmaması da o denle azalır ve çoğalır. Ancak burada vaat edilen bu büyük vaat, bu büyük müjde, yani hesapsız ve azapsız olarak cennete girme, tevhidi tahkik eden kimseler için geçer. Öyleyse biz burada, öncelikle müellif rahimahullahın, şeyhülislam, Muhammed ibn-i abdülvahab bu bab altında serdettiği ayetleri ve hadisleri delillere geçmeden önce, Bu bapta ifade edilen şeyin ne olduğunu anlamamız lazım. Bu hesapsız ve azapsız olarak cennete girme işinin kendilerine vaat edildiği tevhidi tahkik eden kimseler kimlerdir? Ya da tevhidi tahkik etme ne ile olur? Tevhidin tahkiki nedir? Tevhidin tahkiki ile alakalı Abdurrahman İbn Hasan Allame Abdurrahman İbn Hasan Rahimahullah Kitabu Tevhidin şerhlerinden bir tanesinde, Kurrat-u uyun diyor ki, Tevhidin tahkiki tasfiyetuhu ve tehlisuhu. Onu arındırıp, arındırıp temizlemektir. Tasfiye etmektir. Min şevaib şirki, şirk şaibelerinden. Vel bida'i ve bidatlardan. Vel israri Dunubi. Ve günahlara, masiyetlere ısrar etmekten. Tevhidin tahkiki, tevhidi bunlardan arındırıp temizlemeyle olur. O zaman tevhidin tahkikine diyoruz ki, tevhidin tahkiki, tevhidi, şirkten, bidatlerden, ve masiyetlere ısrar etmekten arındırmak. Bu tevhidin taçkı. Eğer tevhid şirkten, bid'etlerden ve masiyetlere ısrar etmekten arındırılırsa Bu işi gerçekleştirmiş olan kimse tevhidi tahkik etmiş demek, demek olur. Şirkten sözümüzde kastettiğimiz küçük şirk. Zira büyük şirkten onu arındırmak tevhidin tahkiki için değil. Ne için şart? Tevhidin aslı için şart. Büyük şirkten onu arındırmak tevhidin aslını gerçekleştirmek için bir şart. Tevhidin tahkiki için gerekli olan, arındırılması gereken şirk küçük şirk. Sonra bidatlar ve sonra masiyetlere ısrar etmeler. Kişi bunları, tevhidi bunlardan eğer arındırırsa, bunları tevhitten tasfiye ederse, bu kişi tevhidi tahkik etmiş olur. Ve burada zikredilen, yani hesapsız ve azapsız olarak cennete gitme, müjdesine, vadine kavuşmuş nail olmuş olur. Burada iki mesele var. Tevhidin tahkiki, bu tahkikin vacip olan tahkiki, Ve müstehap olan tahkiki diye iki kısma ayrılıyor. Böyle bu şemayı zapt ederseniz inşallah çok büyük fayda olacak. Tevhidin tahkiki bir vacip olan tahkiki. Vacip olan tahkik. Vacip olan tahkikinde de aynı tevhidin aslında olduğu gibi emirler ve nehiler var. Nefi ve ispat var. Ancak bunları yapmak tevhid ehli olan her bir kimseye vacip. Bunları yerine getirmediği, bunlardan taksir ettiği sürece bu kimse Allah Subhanahu ve Taala'nın tehditlerine muhatap olur. Bunlar ne ile olur? Tevhidin tahkik, vacip olan tahkiki. Farzları yerine getirme. Bu birinci kısmı. İkincisi, yasaklardan kaçın. Okuyabiliyor musunuz yazı? Okuyabiliyor mu herkes? Biraz daha güzel yazabilirim ya, nasıl olsun diyebilirim. Çok güzel. Fazları yerine getirme ve yasaklardan kaçın. Fazları yerine getirmeyi biliyoruz. Peki, tevhidin vacip olan tahkikinde kaçınılması gereken yasaklar hangileridir? Bu tarife bakalım. Tevhidin vacip olan içinde kaçınılması gereken yasaklar ne bir? Küçük şey. 2. Bid'atler. 3. Masiyetlere ısrar etmek. Masiyetlere ısrar Bu emirler ve nehilerle bu yasakları terk eden küçük şirki, bidatleri ve masiyetlere ısrar terk edip emirleri yerine getiren kimse tevhidin vacip olan tahkikiyle tevhidini tahkik etmiş olur. Ve inşallah, tahkiken inşallah kat'i olarak bu kimse Allah subhanehu ve Taala'nın cennetine girer. İnşallah tahkik olarak ya yani. Kat'en inşallah. Kesinlikle bu şekilde tevhidin bu vacip olan kemalini yerine getiren kimse kat'i olarak cennete girer bu kemalini yerine getirmek için bunları tasfiye etmesi lazım ya tanıma göre bakın tanıma küçük şirki bidatleri ve masiyetlere ısrar etmeyi tasfiye etmesi tevhidi bunlardan arındırması lazım ya bunlardan arındıramadığı nispette bunların kişinin tevhidine bulaştığı nispetince. O kişinin tevhidi tahkik etmesinde kusur vardır. Ve bu kusur sebebiyle bu kimse tehdide muhatap olur. Küçük şirkin bidatların masiyetle ıslah etmenin tevhidle ne ilişkisi var? Tevhidi tahkik etmeyle ne ilişkisi var? Tevhidle olan ilişkisi şu kardeşlerim. Küçük şirk, burada küçük şirk diyoruz anlaşıldı değil mi? Büyük şirki terk etmek, tevhidin tahkikin gereği değil. Neyin gereği? Seyit. Tevhidin aslının gereği. Allah'tan başkasına ibadeti nefretmek. İbadeti ondan başkasından sarf etmeyi bırakmak bu tevhidin aslının bir gereği. Burada anlattığımız konu tevhidin bu ziyade bir şey var. Tahkikinin gereği. Ve bu tahkik vacip olan tahkik. Bu küçük şirk denilen şeyler insanlar, insanların bazen kasıt ve iradelerinde kasıt ve iradelerinde Allah Subhanahu ve teala'ya yaptıkları ibadetlerden herhangi bir cüzü bir başkalarına Sarf etmiş Yani bunun ismine riya, suma, başka, birisi, başka birisini kastetmek. Bunlar hepsine küçük şirkin çeşitleri. Neticede burada da bir ortaklık var. Ama bu ortaklık sahibini İslam milletinden çıkartıcı bir ortaklık değil. O yüzden buna küçük şirk deniliyor. Mesela riya gibi. Veya Allah subhanehu ve teala'nın fayda ve zarar vermede müteferrit olduğu hususunda faydanın ve zararın yegane elinde bulunduran zat olduğu hususundaki bu itikadla alakalı bir noksanlık. Bu itikadın aslı değil. Sorduğun zaman Allah subhanehu ve teala fayda ve zarar kimin elindedir? Allah'ın elindedir. İtikadın aslı var. Ancak bu itikadla alakalı bir noksanlık sebebiyle mesela faydayı Allah subhanehu ve teala'nın kendisinde fayda kılmadığı bir şeyden örneğin muskalardan beklemek gibi. Muska takan ve buna itikad eden kimse hakikatte ne yapmış oluyor? Fayda ve zarar ile alakalı Allah Subhanahu ve Teala'nın müteferrid tek oluşuyla alakalı itikadında bir noksanlık olmuş oluyor. O yüzden bu küçük şirk. Allah'ın bu Allah ile alakalı bu itikatta bir noksanlık olduğu için. Veya Allah ve sen dilersen sözü. Veya köpek olmasaydı eve hırsız gelirdi. Bütün bunların lafızlarda bile faydanın celp edilmesinin ve zararın defedilmesinin Allah Subhanahu ve Teala'dan başkasına nispet edilmesi olduğu için bunlar hangi kapsama giriyorlar? Küçük şirk kapsamına giriyorlar. O yüzden tevhidle böyle münasebetler var. Peki bid'atler? Bid'atler kardeşlerim, tevhidin tahkiki yani kelime-i şehadetin Allah Subhanahu ve Teala'nın uluhiyetinde bir oluşuna. Ve onun kulu ve Resulü olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin risaletine şehadet etmek, bunu tahkik etmek, bu şehadeti, bu tevhidi bidatlerden arındırmayı da zorunlu kılar. Çünkü bidatler, çünkü bidatler Allah subhanahu ve taala'nın dinine istidrak yapmak demek. Allah'ın dinine sonradan ilaveler yapmak, oradaki eksiklikleri tamamlamak anlamına gelir. Bidatler şeriatla muanede etmektir. Şeriatın sahibiyle inatlaşmak demektir. Şeriatı bize tebliğ eden Resul ile didişmek. Onun bize çizdiği yolun dışına çıkmak demektir. Bidatlar kardeşlerim şeriatı bize tebliğ eden elçiyi tenakkus etmek. Ona noksanlık izafe etmek. ona Onda bir eksiklik olduğunu söylemektir. Ya ilim cihetiyle veyahut da emanet cihetiyle. İlim cihetiyle ona bir noksanlık nispet etmek yani o bu hususta ona cehalet atmak demek olur. Resul bu işi bilmiyordu demek olur. Emanet cihetiyle ona noksanlık at atfetmek ise onu neyle itham etmek olur? Hıya hıyanetle itham etmek olur. O yüzden seleften aktarılan şu söz İmam Malik İbni Enes Rahimehullah diyor ki kim nebi sallallahu aleyhi ve sellemin öğretmediği bir şekilde dinde bir bidat icat eder sonra onu güzel zannederse bu kimse muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi risalete peygamberlik davetine hainlik yapmakla ittiham ediyor demektir bu bir ihtimal yani onun dininde olmayan bir şey ortaya koydu bir bidatçı diyor ki yani bu dinde olan bir şeydi peygamber de bunu bizden gizledi bunun ismi nedir hainlikle itham etmek demek. 2. İkinci, ikinci seçenek 2. Ikinci seçenekte şudur. Peygamber bunun dinden bir şey olduğunu, hayırlı, faydalı bir şey olduğunu, bizi Allah'a yaklaştıracak bir şey olduğunu bilmiyordu. Biz bunu biliyoruz demek. Bu ne bu, bu neyle itham? Cehaletle itham. Yani bidatçı yaptığı bu işinde, bidat işinde, bidat çıkarmada, bununla amel etmede ve bunu iyi görmedi. Risaletin sahibi olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi bu iki eksiklikten birisiyle ittiham ediyorduk. Ya cehaletle ya da hıyanetle. Ondan dolayı Malik böyle diyor. Rahimahullah. Kim onu dinde bir şey bidat icat eder ve bunu güzel görürse, Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellemi hıyanetle ittiham etmiş olur. Diyor ki arkasından bu çok güzel bir, çok önemli bir ifade. O gün dinden olmayan hiçbir şey bugün dinden değildir. Bugün dinden olamaz. Yani Kişinin tevhidini bidatlerden arındırması, tevhidin vacip olan tahkik için nedir? Gerekli. Bunlardan arındırmamış kimse, vacip olan tahkikiyle tevhidi tahkik etmiş olmaz. Üçüncüsü de kardeşlerim, masiyetlere ısrar etmek. Masiyetlere ısrar etmeyi terk etmek. Yoksa masiyetleri külliyen terk etmek, zaten bu Ademoğlu için mümkün bir şey değil. Kullu beni Ademe hatta Adem olun hepsi hatalıdır. Günah işler. Müminin vasvası günah işlememek değil. Nedir? Günaha Sözler. devam etmemektir. Günaha ıs ısrar etmemektir. Günah işlediği zaman İza fa'lu fahişe av zalamu enfusuhum zekrullah festagfiru li zunubih. Bir fuhuş yaptıkları zaman veya nefislerine zulmettikleri zaman hemen ne yaparlar? Zekrullah. <gülüyor> Allah'ı hatırlar. فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِ Ve bu günahları için mağfiret dilerler. Mü'minde olması gereken vasıf bu. Yoksa günahı külliyen terk etmek değil. Onu yapar. Ancak yaptığı zaman Allah'ı hatırlar. Allah'ın azametini hatırlar. Onun kendisini cezalandırmasını, onun ikabını, onu gazaplandırmayı hatırlar. Sonra Allah Subhanahu ve teala'nın bu günahları bağışlayıcı olduğunu hatırlar. Ve hemen ne yapar ona? İstigfar eder. Günahları işliyor olmanın tevhidle münasebeti de kardeşlerim şu. Günahları işliyor olmak, farzları yerine getirmeme cihetiyle de, haramları işleme cihetiyle de, günahları işliyor olmak, ibadetin aslı muhabbettir. Öyle değil mi? İbadetin üç tane rükun var. Birisine en önemlisi muhabbet. İbadetin asıl rükünü muhabbettir. Ve muhabbetin gereği de kişinin muhabbet ettiği, sevdiği bir kim, sevdiği şeyin, onun sevdiği işleri yapmaya gayret etmek onun sevmediği işleri de terk etmeye gayret etmektir. Muhabbetin, sevginin gereği bu. Kişi Allah subhanehu ve teala'ya olması gereken, ibadetin aslında olması gereken bu muhabbette eksiklik oldukça ne yapar? Sevdiğinin sevmediği bu işleri yapmaya başlar. Yani yaptığı bu günahlar farzları yerine getirmemek, onun Allah subhanehu ve teala'ya olan muhabbetindeki bir eksiklik, noksanlık sebebiyledir. İşte bu, bu muhabbette Tevhidin yani ibadetin aslı esas rükun olduğuna göre günahlara işleyen kimse tevhidinde olması gereken vacip olan bu kısmı eksiltmiş olur. Muhabbet eksikliğinden insan, muhabbette olması gereken eksiklikten dolayı insan günah işler. Başka? ibadetin diğer rükunları hangileri? Korku ve ümit. Muhabbetteki bir noksanlık olduğu gibi bir kişinin günah işlemeye cüret etmesi günaha el adım atması Allah Subhanahu ve teala'ya ibadetindeki rükünlerden bir rükün olan havfunun, korkunun korkusunun azalması sebebiyledir. Bu korku ibadetin aslı. ibadetin rükunu. Eğer bu korkuda azalma olmasa, bu korku tam bir korku olsa, Allah'ın azametine karşı onun öfkesine karşı ve cezalandırmasına karşı bu korkuda bir azalma olmasa kişi ona isyan etmeye cüret edebilir mi? Edemez. Demek ki ona isyan etmeye cüret ettiği her bir an, bu korkuda ne oluyor bir? Azalma oluyor. Aynı şekilde ümit de öyle. Ümit de ibadetin diğer rükunu. Ümit ettiği şeyde insanın ümidinde bir azalma olmasa, bir gaflet olmasa, eksilme, onu nisyan olmasa, insan ümit ettiği şeyi elinde olan zata cüret edip isyan edemez. Öyleyse kişinin Allah'a isyan ettiği, günah işlediği her anda ibadetin yani tevhidin üç rükunundan üçünde de ne olmuş oluyor? bir eksilme, bir azalma bir noksanlık olmuş oluyor. Yani bu noksanlık, bu azalma, bu eksiklik sebebiyle ona isyan edebiliyor. Öyleyse bu günahların tevhid ile ilişkisi çok açık. Fazları yerine getirip bu yasaklardan kaçınıldığı zaman tevhid bu üç şeyden arındırıldığı zaman kul tevhidi tahkik etmiş olur. Hangi tahkik ile? Vacip. vacip olan tahkik ile. Bu tahkik ile tevhidi gerçekleştirmiş, tahkik etmiş olan kimse kat'en cennete girer. Ancak burada bu bapta müellif rahimahullah'ın anlatmak istediği işaret etmek istediği tahkik bu vacip olan tahkik değil. Başka bir tahkik. Vacip olan tahkik olduğuna göre bu taksime göre bir de ne, olmasın, ne olacak bunun karşılığında? Bir de Müstehap olan tahkik. Müstehap olan tahkik. Tevhidin müstehap olan takip. Biz tevhidin bu tahkikiyle alakalı konuşmamız için bile Allah'a istikvar ediyoruz. Bu bizim ne olduğunu bilmediğimiz, kokusunu bile bilmediğimiz bir şey. Diyorlar ki alimler Allah'ın kullarından, bunu gerçekleştirenler gayet az, çok nadirdir. Tevhidin müstahap olan tahkikiyle bunu tahkik edenler ancak Allah'ın seçim kullardır ki onların başında peygamberler, nebiler ve rasuller gelir. Peygamberler, nebiler ve rasuller içerisinde tevhidi bu tahkik ile tahkik edenlerin en büyükleri ulul azm olan peygamberler. Onlar içerisinde en büyükleri iki halil İbrahim ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve o ikisinin içinde bunları tahkik etmede en büyük en azim mertebe sahibi olan peygamberimiz Abdullah oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ümmetin içerisinde de bu tahkike ulaşmış kimseler mutlaka oldu. Mutlaka olacak. Bu tahkike ulaşma da bu tahkike ulaşma bu müstehab olan tahkiki bu öyle bir şey ki şöyle tanımlıyorlar alimler Biz de alimlerden onların tanımlarından yola çıkarak tanımlıyoruz yoksa ne olduğunu hakikatini bildiğimiz bir şey değil yani. Biz buna buna ecnebiyiz. Diyorlar ki kişinin ruhunun ve kalbinin ibadet ve taat olarak tazim ve iclal olarak tevekkül ile istihane ile istemeyle sadece Allah Subhanahu ve Taala'ya yönelmesi Ve kalbinde Allah, Allah'tan başka hiçbir şey olmaması. Yaptığı zaman Allah için yapması. Terk ettiği zaman Allah için terk etmesi. Verdiği zaman Allah için vermesi. Vermediği zaman Allah için vermemesi. Konuştuğu zaman Allah için konuşması. Sustuğu zaman Allah için susması. Yani hasılı her hareketinde kalbinin yöneldiği, kalbinin kastettiği, murad ettiği maksadının Allah Subhanahu ve teala olması. Bu da tevhidin tahkikinin müstahap olan kısmı. Bu Allah'ın tevhidinden sonra yine bazı emirleri yerine getirip, bazı yasakları terk etmeyle olur. Tevhidin aslında yerine getirilmesi gereken şey Allah'a ibadet edip ona ortak koşmamak. Tevhidin vacip olan tahkikinde yerine getirilmesi gereken şeyler farzlar. Kaçınılması gereken şeyler küçük şirk, bidatler ve masiyetlere ısrar etmek idi. Tevhidin müstehab olan tahkikinde yerine getirilmesi gereken şeyler müstehaplar. Müstehaplar. Yani nafile ibadetler. Mendup olan ibadetler. Yerine getirilmesi gerekenler bunlar. Yani müstahap olan tahkik deniyor zira müstehapları. Bunları yapmak nedir? Müstehap, sünnet, nafile. Allah Subhanahu ve Taala'nın kulundan kendisine yaklaştığı ibadetler arasında Allah'ın en sevdiği ibadetler farz olanlardır. Allah'ın en çok sevdiği, hoşnut olduğu ibadetler farzlardır. Kişi farzları yerine getirdikten sonra müstehaplara da devam ettiği sürece Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin aktardığı gibi Allah Subhanahu ve teala o kulum gören gözü, tutan eli yürüyen ayağı olur. Müstahaplara devam ettiği sürece. Müstahap olan tahkikte yapılması gerekenler müstahaplar. Peki terk edilmesi gerekenler? Buraya sığmayacak. Şuraya sığdıracağım. Terk edilmesi gerekenler şunun karşılığı diye düşünün şurayı. Birincisi ne olmalı? Mekruhlar, mekruhlar nedir? Şeriat sahibinin kesin bir yasaklama ile olmadan, tenzihen yasakladığı, işleyen kimsenin günaha girmeyeceği ama Allah bunu yasaklamış, Rasulullah yasaklamış, ben bundan dolayı bunlardan çekinmeliyim diyerek bunları terk eden kişinin sevaba gireceği şeyler. Yani mekruhları işleyen kimseye. Yapan kimseye bir günah yok. Ama Allah yasaklamış, Resulullah yasaklamış sallallahu aleyhi ve sellem diye bunları terk eden kimseye ne var? Bir ecir var. Tevhidin müstahap olan tahkikinde terk edilmesi gereken şeylerin birincisi mekruhlar. İkincisi Şüpheli şeyler. Şüpheli şeyler. Femen ittakaşşubuhati fakat istabra'a li dinihi ve irdihi. Kim müştebi olan, şüpheli olan işlerden çekinirse, bunlardan sakınırsa, şüpheli olan şeylere karşı vera ile davranırsa dinini ve ırzını muhafaza etmiş olur. Tevhidin müstahap olan kemalini tamamlamak için terk edilmesi gereken şeylerin ikincisi, şüpheli şeyler. Üçüncüsü, Fuzuli mü bahar? Fuzuli mi bahar? Fuzuli mü bahlar gereksiz mi bahlar gibi görünüyor? Tam böyle değil. Mübahların fazlası ihtiyaçtan fazla olur. Yani yemenin fazlası, uyumanın fazlası, gülmenin fazlası, insan içine çıkmanın, insanlarla karışmanın fazlası, uyumanın fazlası. Bunların hepsine yemek, içmek, gülmek, insanlarla beraber ünsiyet kurmak, onlara karışmak, uyumak, bunlar hepsi mübah olan şeyler. Alimler, bunların fazlasının terk edilmesi de, bunların fazlasından uzak durulmasının da hangi kapsamda olduğunu söylüyorlar? Tevhidin müstehap olan tahkik. Zira tevhidi bu tahkik ile tahkik eden kimseler için iki tarafa eşit bir mübah yoktur. Mübah normalde nedir? İki tarafı eşit olan. Yani hem ne emredilmiş, ne nehyedilmiş. Bunu yapmak ne sevap ne günah. İki tarafı eşit. Ancak diyorlar ki, tevhidin bu tahkik ehli kimseler için iki tarafı eşit diye bir şey yoktur. Ya onlar için kardır, ya onlar için zarardır. İşte Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhu'nun, ben gece kıyama kalkıp namaz kılmamı ihtisap ettiğim, bunun ecrini Allah'tan umduğum gibi, uyumamın ecrini de Allah'tan umuyorum. Sözünün anlamı bu. Uyumak hakikatte ne? Müsta açık. Mübah bir şey. Burada uyuma. Tevhidin bu bu şekilde ile tahkik edilmiş olan ehli için neye dönüşüyor? Bir fazilete, kendisiyle ihtisab edilen bir amele dönüşüyor. Yani onlar için iki tarafa eşit bir mübah yok. Peki bu mübahlar, bu mübahların fazlaları işlendiği zaman onlara bir, bir bir günah olur mu? Hayır. Bir günah olmasa bile diyorlar ki bu mübahla meşgul olduğu sürece Kendisini Allah'a yaklaştıracak, Allah'a taat olacak şeylerden mahrum kalır. Bu mahrumiyet sebebiyle o zar zararda ziyanda olur. Bunlar kardeşlerim bu mübahların fuzurileriyle meşgul olmak, bunları terk etmek. Biz bunları sapkın, ehli sünnet vel cemaat, sünnetin, kitabın, selefin yolundan ayrılmış sofilerin, tasavvufçuların, tarikatçıların kültüründe gördüğümüz, onların ağzında duyduğumuz için onlara ait bir şey zannediyoruz. Hayır bu bize ait bir şey. Bu onlarda bizim salih selefimizden kalan, doğru olan şeylerden bir tanesi. Ancak biz onların batıl üzerinde olduklarını görünce topyekun ellerinde ne varsa hepsini inkar ediyoruz ya, bunları da onların ellerindeki batıl şeylerden sahip inkar ediyoruz. Hayır bunlar bizim selefimize ait. Salih selefimize ait şeyler. Mübahların, fuzuli olanların fazlalarının terk edilmesi. Dördüncüsü de tevhid ile direkt ilişkili olduğu için. Allah Subhanahu ve Teala'dan başkasına tenezzül etmeyin. Allah'tan başkasına istekte bulunmayın. Ona karşı boyun eğmeyin. Zelil olmayı. Yüzünü dökmeyin. Allah'tan bir başkasından istemeyi terk etmek. Bahsedilen bu istemi Allah'tan başkasından istemederken kabirden sana çocuk vermesini istemeden bahsetmiyoruz değil mi? Bunu terk etmek bu kısımlardan hangisinin hangi seçim geçerli? Tevhidin aslı için geçerli. Tevhidin aslı için geçerli. Burada bahsettiğimiz Allah'tan başkası yani hay olan, hazır olan bir kimseden istenmesi mübah olan şeyleri isteme hususunda. Ondan beklenilmesi mübah olan şeyleri bekleme hususunda. Ondan istemeyi terk etmek. Kalbin ona itimadını terk etmesi. Aklının ucuna bile getirmemek. Allah Subhanahu ve teala senin yüzünü İmam Ehlisünne vel Cema'i, İmam Rahmet ibn Hanbel Rahimahullah diyor ki, Ya Rabbi Benim yüzümü Kullarına secde etmekten men ettiğin koyduğun gibi Yüzümü onların önünde istekte bulunup dökmekten de alıkoy Bakın neyle neyi mukayese ediyor Hakikatte ikisinde de, ikisinin aslında da isteme var Zül var, değil mi? Boyun eğme, küçülmek var Ancak bir tanesi ibadetin bizzati kendisi tazimle, muhabbetle, iclalle olduğu için müstakil olarak ibadet. Ama bizden birimiz, bir kardeşimizden borç isteyeceğimiz zaman birisinden borç mi mübah mı? Evet, ihtiyaç olduğu zaman ittifakla bir Ondan birisinden borç isterken ne hallere giriyoruz? Kendinizi bir düşünün. İşte içinize, içinde bulunduğunuz o haller var ya, ibadetin tanımını yaparken karşılık bulamadığımız tezellül kelimesinin bizatihi kendisi. O ezilme, büzülme, yüzümüzün kızarması. İşte bu tezellül. İşte tevhidin müstahap olan tahkiki için bu tezellülün de, kulların önünde böyle eğilip bükülmenin de, kalbin onlara karşı yönelmesinin de, onlardan gelecek faydaya ve zarara karşı ilgisiz ve kayıtsız kalmak. İşte bu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden, birçok kimseden, insanlardan hiçbir şey istememek üzerine beyat alıyor. İnsanlardan kimseden bir şey istememek üzerine. Bu biattan sonra onlardan bazıları bineğinin üzerindeyken ellerinden kırbaçları düşse bir başkasından onu istemiyorlardı. O başkasına ne olmasın diye bir üzül olmasın diye. Çünkü istemek ne var istemekte bir eğilmek var, bir zillet var. Veya bunun aksi o senden küçük birisi ise ona karşı büyüklenmek, onu sıkıntıya sokmak var. Ancak bizimle ilgili olan kısmı bu birinci kısmı. İnsanlardan bir şey istememek onlara itimat etmeyi terk etmek kalbin mahlukat ile taallukunun kalmaması işte bizim ecnebi olduğumuz tevhidin kısmı burası kardeşler kalbin taallukunun kalmaması biz bütün gücümüzle gayretimizle tevhidin bu aslını gerçekleştirmeye çalışıyoruz Allah'a ibadet etmeyi ondan başkasına ibadet etmemeyi şirk koşmamayı. ancak peygamberlerin getirdiği onların tahkik ettiği ve bizim peşinde olmamız ulaşmamız gereken tevhid işte bu Allah Subhanahu ve teala'yı Rab olarak bildikten kabul ettikten sonra rububiyet Tevhid'in ruhiyet Tevhid ile münasebeti neydi? Aslında. Bu onu ne yapar? Gerektirir. Allah'ı Rab olarak kabul ettikten sonra ne yapıyoruz yani Rab olarak kabul edince? Allah fayda ve zarar elinde olan yegane zattır. Öyle değil mi? Allah Subhanahu ve teala dilemedikçe hiç kimse bize bir fayda veremez. Allah dilemedikçe Hiç kimse bize bir zarar veremez. Allah subhanehu ve teala kainatta bütün mahlukatın üzerinde ve bizim üzerimizde, alem üzerinde ve bizim üzerimizde mutlak tasarruf sahibidir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sözüyle bütün insanlar sana bir fayda vermek için bir araya toplansalar Allah'ın sana takdir ettiğinden, yazdığından fazla bir fayda veremezler. Bütün hepsi sana bir zarar vermek için bir araya toplansalar Onun sana yazdığından fazla bir zarar veremezler. Bütün bunlar tevhidin hangi kısmının takrili şimdi? Rububiyetin takrili. Yani Allah öyle bir zattır ki işte bütün bu vasıflara sahip. Peki bunların gereği ne olmalı? Öyleyse sen tevhid, uluhiyet tevhidini gerçekleştirmeye çalışan muvahhit kardeşim, gözünü dikeceğin yer burası olsun. Madem ki bu zat... Senin faydan ve zararın mutlak olarak elinde bulunan zattır. Öyleyse durumu senin gibi olan, senin gibi fakir olan, senin gibi aciz olan, senin gibi boğulmakta olan bir kimseden boğulurken neden yardım istiyorsun? Kalbini neden oraya bağlıyorsun? Madem ki sana zarar vermek yegane olarak sadece Allah Subhanahu ve Taala'nın elinde, öyleyse senin gibi aciz olan, senin gibi o Rabbin önünde merbub olan, zelil olan bir kimseden neden korkarsın? İşte bunları gerçekleştirmek tevhidi, müstahap olan şekliyle tahkik etmek demek. Kalbin Allah'tan başkasına teveccüh etmemesi, Allah'tan başkasına yönelmemesi, itimat etmemesi. İşte şimdi sen bu ecnebi olduğumuzu söylediğimiz bu konuda, kendini bir murakabe et. Kalbine dön bir bak. Başına bir, bir, bir darlık geldiği zaman, Bir dara düştüğü zaman bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığın zaman işler yoluna girip serinleyince rahat bir nefes alınca, elhamdülillah Allah büyük Allah bizi kurtardı bunları söylemek kolay. O darlık anında o sıkıntı anında o tehlike anında dön bir bak kalbin nereye teveccüh ediyor? Kalbinin yöneldiği yer neresidir? Seni kurtaracak olarak Rab olduğunu itikad ettiğini iman ettiğin zaten mı yöneliyor kalbin? Yoksa onun yarattığı senin gibi mahluk olan sebeplere mi yöneliyor kalbi? Borçlu olduğun zaman, sıkıştığın zaman, darda kaldığın zaman, itimat ettiğin ilk yer, kalbinin yöneldiği, teveccüh ettiği ilk yer, senin de, borcunun da, alacaklının da bütün bu sebeplerinde Rabbi olan o zat mı? Yoksa sen gibi aciz, mahluk, zayıf olan bu sebep mi? İşte tevhidi tahkik eden kimselerin ayrıştığı yer burası. Yoksa kardeşlerim tevhid teorik olarak vahhede kelimesinden türemiş bir mastardır. Allah'ı ibadetlerinde birlemektir. Üçe ayrılır. Bir tevhid-i rububiyet, iki tevhid-i uluhiyet, üç tevhid-i esma ve sıfat. Tevhid-i rububiyet Allah'ı fiillerinde birlemektir. Tevhid-i uluhiyet Allah'ı isimle biz, bizim fiillerimizde birlemektir. Diye Böyle teorik bir bilgi değil. Bunun pratikte uygulanacağı yer işte burası. Bir fayda istediğin zaman, bir şey elde etmek istediğin zaman bak. Kalbin nereye gidiyor? İşte bunu gerçekleştirenler, BAP'ta söylendiği gibi, tevhidi tahkik edenlerdir. Ve onlara vaat edilmiş şey işte budur. Hesapsız olarak, yani hesapsız ve azapsız olarak cennete girerler. Hesaba çekilmeksiz. Allah Subhanahu ve Teala'ya on Allah'ı tevhid etmek için ve bu tevhidi müstahap olan şekilleri yoksa vacip olan değil. Mekruhları terk etmek vacip değil. Bunu terk ederler. Müstahapları yerine getirmek vacip değil. Bunu yerine getirirler. Şüpheli şeylerden kaçınmak her halükarda vacip farz değil. Ama onlar şüpheli olan şeylerden de vera ederler. Aslında kendi zatında bir mahzur olmayan şey belki mahsur olabilir diye Vera edip terk ederek bunu terk ederler. Sonuna kendilerini Allah'a ibadetten alıkoyacak diye, kalplerini kendilerini dünyaya bağlayacak diye, gerçek yaşamları olan, gerçek hayatları olan hakikatte bizatihi hayatları olan, ahiret hayatını onlara unutturacak diye mübahların fuzuli olanlarını fazla olanlarını terk ederler. Ve en önemlisi tevhid ile, ibadet tevhidi ile direkt ilişkili Allah'tan başkasından istemeyi terk ederler. Allah a, Allah'tan başkasına teveccüh etmeyi, yönelmeyi terk ederler. Allah'tan başkası önünde yüz dökmeyi terk ederler. Allah'tan başkasına el açmayı terk ederler. Ondan başkasına yalvarmayı terk ederler. Mübah olan işlerden bahsediyoruz yani. Ölüden, medet istemekten filan bahsetmiyoruz. Bütün bunları terk ederler. Allah'tan başkasının önünde yüzlerini yere koymadıkları gibi... ...Allah'tan başkasının önünde yüzlerini dökmezler yani isteyerek ona ona el açarak. Bu tevhid tevhidin vacip olan, e, müstahap olan bu kısmı Allah Subhanahu ve Taala'nın tevfikiyle, inayetiyle birlikte ki bu asıl, bu en önemli bu en önemli olan Allah'ın inayetiyle birlikte işte bu yerine getirilen şeylerle ve bu terk edilen şeylerle gerçekleşir. Bu babımızın ismi İmam rahimehullah bu babın altında iki ve bir hadis ikret. Bu hadislerde ve ayetlerde tevhidi tahkik etmenin hangi vasıfları yerine getirmeyle olacağından bahsedecek. Bunları anlatacak. Biz bugün sadece bu başlıkta bu bab başlığında tevhidi tahkik eden hesapsız olarak cennete girer sözünde tevhidi tahkik eden ibaresiyle ne anlatılmak isteniyor bunu anlatmaya çalıştık. Bugün bununla inşallah iktifa edelim. Önümüzdeki mecliste tevhidi tahkik etme sadedinde İmam Rahimahullah'ın zikrettiği delillerden onun anlatmak istediği şeyler istifade etmeye çalışalım. Rabbimiz Subhanehu ve Teala bizi kendisine ibadet eden ve ondan başka hiç kimseyi ibadete etmeyen yani tevhidin aslını gerçekleştirmiş tevhid ehlinden olmamızı bize de nasip eylesin. Amen. Rabbimiz Subhanehu ve Teala bizlere tevhidin vacip olan tahkikiyle vacip tahkik etmemizde muvaffak olmamız için bizlere yardım etsin. Farzları yerine getirmek için, haramlardan kaçınmak için, bidatları terk etmek ve küçük şirkten uzaklaşmak için. Küçük şirk biliyorsunuz haramların, cins olarak haramların en büyüğü. Küçük şirk dediğimiz zaman bunun başındaki bu küçük lafzı kendisinin küçük bir şey olması ile ilgili değil. Ne ile ilgili? Büyük şirke nispet ile. Yani sahibinin dinden çıkartan bir şey var. Müslümanlıkla ilişkisini kesen bir şey var. Ona nispetle bu küçük. Yoksa cins olarak küçük şirk, masiyetlerin en büyüğünden de daha büyük. Ve masiyetlere ıslah etmeyi terk ederek. Allah Subhanahu ve teala yüzümüzü kendisinden başkasına secde etmekten alıkoyduğu gibi. Ondan başkasına secde etme, et, etmekten bizi men ettiği, bizi bu hususta muvaffak kıldığı gibi, yüzümüzü, kalbimizi ondan başkasına teveccüh etmekten, yönelmekten de korusun, muhafaza etsin. Bizler de inşallah ömrümüzde bir gün Tevhidin bu şekliyle tahkik etmenin ne olduğunu belki kokusunu alabilelim. Böyle işte belki böyle olursa imamların sahabeden gelen, seleften gelen sözlerin ne demek olduğunu belki kavrayabilir. Bunları tasavvur edebiliriz. Onların da ya bunlar da gerçekten bizim gibi insanlarmış. Şimdi onların söyledikleri sözlere bakınca diyoruz ki sanki bunlar başka bir tür. On, on, onlarla biz sanki aynı özellikle taşımıyoruz. Öyle öyle şeyler söylüyorlar ki onlarla biz sanki aynı özellikleri taşımıyormuşuz gibi görünüyor. Allah Subhanahu ve teala bizlere tevhid tahkik etmeyi nasip eylesin. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ile. Bu tablo anlaşıldı mı arkadaşlar? Burada okuyamadığınız bir şey var mı? Şu en şu en üstteki dört madde şuraya gelecek. Bunlar fiiller, bunlar da terkler olacak. Şunların başına Terkler diyebiliriz. Fiiller, terkler. Bu dördümüzde ne? İstemeyi ve tezellülü <gülüyor> terk et. <gülüyor>